Şi temad ala ve ve, ala ve Kaldığımız hadis şeriften devam ediyoruz. 123 nolu hadis şerife geldik. Metin itibariyle bu şerifi İbn-i Macer vaat etmiş, Behekir rivat etmiş, İbn-i Huzeyme de sahinde vaat etmiştir. Ee, bu hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh ta'an rivat İlmin öğrenmenin, öğretmenin İslami ilimleri neşretmenin fazileti hakkında tabi ona ilaveten ee, bazı maddeler daha cicrilmiştir çünkü herkes alim olamaz, ilmi deneştecek imkan bulamaz. Bu itibarla cahir insanların da yapabileceği bazı hayırlar beyan ediliyor. Manevi urayda Teâlâu Taalau ve kal kal Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ha Buhari hadis şeriften Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz buyurdular. İnne, ma, i̇nne mimma yelhakul mü'mine. İnne mimma şüphesiz o şeylerdendir ki yani çok şeyler var. Yani teferruat çok çıkabilir. Velakin e, bazılarını en önemlilerini beyan edeceğim buyuruyor. O şeylerdendir ki haku. Kavuşur el-mü'mine, mü'min bir nelerden min amelî, salih amellerinden ve hasenâti, iyi işlerinden kendisine sevap kazandıran hayırlarından, mü'mine kavuşacak olanlardan bazıları Ba'de ölümünden sonra e, nedir? Şunlardır. İlmen, innenin ismi şeye geldi, sonraya kaldı. haber önüne gelince, bir ilim ki alleme öğretti hu onu. Talebe okuttu, ders okuttu, sohbet yaptı, vaz yaptı. Böyle şara neşretti, yaydıhu o ilmi. İşte o ilim ona ölümünden sonra e, arkasında e, sevap olarak, hasen olarak kavuşacaktır buyuruyor. E, Tabi insan ölünce işte bundan sonra hadis defteri gelecek o meşhur hadisleri Müslüman rivayet etti. Devamlı okuruz onu. ...ameller kesiliyor, üç şey kalıyor. Orada üç şey beyan ediliyor. Fakat e, bu hadis şerifte farklı ilaveten maddeler var. Bu da çok yani insanlara e, hakikaten teşvikçi oluyor. İnsan ölünce tabii artık namaz kılamıyor, zikredemiyor, vaaz edemiyor, dinleyemiyor, okuyamıyor, okutamıyor. E, şimdi bir mesaj atmak, şu andaki e, efendim teknolojiyi kullanarak, ...işte bir e, sohbetin bir bölümünü paylaşmak... E, ...işte kendi WhatsApp grubunda, kendi... ...arkadaşları arasında. Bunlar çok büyük hayır. Çünkü adam yarını oruç tutmak mesela faziletli olsa... ...bilmiyor faziletini. Onu uyandırıyorsun. Diyorsun işte yarın recep Şerif'in işte birinci günü... veya da gayet günü falan. Yok aşure günü, yok işte berat günü. E bunları mesela paylaşıyorsun. Bu adamlar oruç tutuyorlar. Veya sen diyorsun ki işte bak şu günahmış, harammış bir... ...hoca efendinin bir sohbetini, eli sünnet bir alimin bir sohbetini alıyorsun. Ee, efendim onu... E, ...ne yapıyorsun? Sitenin de şeyinde neyse... E, ...grubunda paylaşıyorsun. Bu ne oluyor? Bir adama gidiyor, o ana gidiyor. Orada bazı adamların yüzlerce, binlerce grubu olanlar var. Sen on kişiye paylaşıyorsun, bazı kere o binlere varıyor. Bazı kere binlere. Adamına göre bazı on binlere, yüz binlere kadar ulaşan... Efendim, ...siteler var veyahut da işte paylaşımlar var. E bu bir bir adamdan çıkıyor diyelim, bir adam onu başta paylaşıyor. Bazı kere bizim kaç milyonluk sitemizden adam almıyor da, bir Müslümanın attığından o ona ona derken, o bir kişinin beş kişilik gruptan alıyor, gidiyor. Dolayısıyla burada hayırlar, hasenat devam ediyor. E bu adam ölse bile, bunun bu paylaşımından dolayı işte, namaz kılanlar, oruç tutanlar, işte efendim bir haramı duyanlar, bir günahtan kaçınanlar falan, hep sevabı ona yazılıyor. Çünkü de ilmen ne, ve Şimdi bir ilim ki onu öğretti diyor. E şimdi direkt öğreten ben değilim. Yani hoca hoca öğretti bize. Ben direkt öğretmedim e, dememek lazım. Çünkü herkes hoca olamaz. Herkes öğretemez. Ve neşara onu neşretti diyor, yaydı diyor. Şimdi burada yayma işinde müştereklik var. Çünkü bu neşriyatı yayma işini alim yapamıyor. Ben internete girmesini bile bilmiyorum. Mesaj bir tane atamıyorum. Hepsine haberim yok. Ama benim konuştuklarımı adam atıyorsa sağa sola bu neşle diyor. Bak ölümünüzden sonra bile defteriniz kapanmayacak. Salih amelleriniz kesilmeyecek olan bir hayır söylüyor bu hadis-i şerif. Tabii ki evvel emirde bunu alim olmak, e, taallüm ile la ilme illa bit taallüm, e, okumadan, öğrenmeden ilim olmaz buyuruluyor. Tabii ki alim olmak, iyi öğrenmek falan. Fakat bu zamanda işte geçim derdi, cehalet, bilgisizlik, vakit, bereketsizliği gibi şeylerden dolayı insanlar artık hakikaten bir medreseye gidip de falan böyle bir oturup da yarım saat, bir saat bile ayıramıyor. Onun için hazır ilimler var. Biz bu sohbetlerde konuşuyoruz. Efendim, her akşam hemen hemen sohbet var. Lale Gül'de zaten yani günde kaç kere sohbet var. Bunlardan insanlar bir şeyler alıp öğrenebilir. Biz sizi ayrıyetten parçalıyoruz. Yani tabii hepsini parçalayamayız iki saati, üç saati. Önemli başlıklar bazı yapıyoruz falan. O da kolaylık oluyor. Bazı insanlar da öylesine meraklı. Bunları neşretmek lazım. Yaymak lazım. Ahiretimizde arkamızdan bak, ölüm, ölen gitti. Adam zaten kendi yaşarken bile salih ameli yok öldükten sonra ona nereden gelecek yani? Ama bizim de ne kadar iyi amelimiz olsa ölümle kesilecek. E kesilmemesi için neler yapmak lazım? Bu hadis-i şerifte buyurulanları yapmak lazım. tane geliyor, ilim geliyor. Bak ondan sonra da kuyu açmak, sadaka-i cariye, mescit. Kaçıncı maddede geliyor? Bir adamın cami yapmasından daha önde ilim geliyor. Çünkü Cami yapsan ne olur? Camiye gitmenin fazileti ilimle öğreniliyor. İlimsiz adam bir şey duymasa camiye gitme, cemaatsiz kılmak ne kadar kötüdür. Ben şimdi cemaatle namaz kitabını yazdım seneler evvel. Şimdi biraz ilaveler ettim falan. Dediler bazıları ya cemaatle kılma, fıkıh hükümleri yok falan. Ben de söz verdim onlara. İşte onları da ilave ettim ona falan. İşte tahsih değil, hala da şey demedim hız vereceğim ona şimdi bir an evvel. E çünkü evvelki baskılarda e, tabii sizlere ulaşmıştı. Yani şimdi cemaatle namaz 300 sayfa yazılmış. Şimdi herhalde bu o küçük risale boyuydu. Şimdi bu dua kitabı boyu yani ilmihal boyu orta boylan belki de 450 sayfa. Bu ilimler yazılmasa, bu ilimler sizlere ulaşmasa veyahut bir sohbete bunu taşımazsak. Eksel kitap okumuyorsunuz. O belli de sohbetle beraber cemaatle namazın önemini anlatmasak. Adam caminin yanında camiye gidiyorum gider mi ya? Rahatlı alışmış rahatla evinde kılıyoruz tek başına. Veya diyor ki cemaat yapıyor hanımlan yapılan cemaat tamam cemaattır ama mescete gidilenin sevabını kazandırır mı yani? E onun için ilim, ilim, ilim cami yapmaktan da önemli. Kuyu açmaktan da önemli. Çünkü kuyu insanın suyu bedenine, bedenini yaşatır. Ama ilim insanın ...hem bedenini hem ruhunu yaşatır. Anladın mı sen? Bu kadar hayraat-ı hasenat sınıfı var. Sizin çoğunuzda diyorsunuz ki ben fakirim. Nerede cami yapacağım, hastane yapacağım, şey yapacağım falan. Böyle de üzülüyorsunuz. Halbuki size en başta deniyor ki... ...ölümünüzden sonra size kavuşacak... ...yani defteriniz açık kalacak... ...ve aynı hayatta gibi yapıyormuşcasına... ...yazılacak... ...ameller var Diyor. Bunları sayıyor bu hadis şerif. Başta ilmi sayıyor. E bu ilim bedava size ulaşıyor. Bizim siteye girmekte, üyelikte para bile yok. Para yok, hiç hiç almadık. Sohbetlerimiz bedava. Gelen giden çıkıyor, giriyor. Bir para almadık. 40 senedir bu hizmeti ben yürütüyorum hacizane, fakirane. Bir kimseden sohbet parası almamışım yani. E şimdi bu ilimler, size ulaşan bu ilimleri e, sizin ulaştırmanız da bedava. Size ulaşırken para istemiyor. E siz de atarken para yok yani. WhatsApp grubunu alsan kaç para yani? Bir videoyu paylaşsan kaç para masrafım var? Mubarek insan fuzuli fuzuli mesajlar atıyorsunuz. Birbirinize ne kadar lüzumsuz lüzumsuz la bali mala yani şeyler böyle la galugalar konuşuyorsunuz, yorumlar bilmem ne. Ya burada ne güzel ilimler var. Paylaşsanıza kardeşim bedavaya. Neşretseniz ya, ya yaysanız ya. Hidayeti yayanlardan Hayıra delalet edenlerden olsanız be kardeşim ya. Sizin de vesilenizde bir adam namaza başlasa, bir adam zikir etse, oruç tutsa ne olur yani? Ne olur? Bak ölüp gideceğiz. Arkamızdan ne gelecek kardeşim ya? Malımız mülkümüz burada kalacak. Bir de aleyhimize olacak. Bir de bıraktığımız mal mülkten çoluk çocuk kim bilir ne günahlar yapacak. Onların da mesuliyeti vebali kim bilir boynumuza düşecek olanlar olur. Uyarmadıksa tabii baştan doğruyu demedikse. Bize kalacak olan nedir yani? Dünyanın bütün nimetleri bir, bir an e, yani içerisinde bir nefeste ölüm geliyor. Yani insan bir nefesten ölüyor, çıkıyor nefes işte. Bu hepsi bitti. Bunlar, bunlara aldanmak yani bunların malı saymak bir insanın elinde ölümle elinden gidecek şey senin malın olabilir Senin malın nedir? Senin malın ölümünden sonra seninle gelendir. Ne gelecek senden? İlim gelecek. Okuttuğun gelecek. Muhazettin gelecek neşrettin gelecek. Şimdi öyle bir zamana geldik ki yaydığın videolar bile ahirette sana gelir kavuşur. Yaydığın, attığın videolar. Niye? Hayırlı neşrettin. Vaazı neşrettin. Millete haramlardan soğutan vaazları yaydın. Bir insana fayda etse kazandın ya ahirette. Hep cevapların ortak olursun. ya. Ben bilmiyorum diyor insanlar hiç birçok sevabı, duayı, zikri hiç fazilet bilmiyorlar ya. Velev ki kitaptan alasın paylaşırsın. Yani her zaman sohbetten şart değil. Alasın şeydir i İstiğfar'ı, işte efendim şu duayı, şu duayı güneş doğarken okuyan şu sevabı var. İşte efendim sabah namazdan sonra şu zikri okuyan şu sevabı var. Dünya kadar binlerce dualar öğretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlar biz ümmetine e, Hediyet diye ahirette kazanmamız için ya ilimleri mutlaka takip edelim, sohbet kaçırmayalım, Kaçırdıysak cüppe amca nokta tv'den sohbeti takip edelim. Mutlaka orada sohbetler tasnif edilmiş konuluyor, atılıyor. Ondan sonra bölünmeden işte araya reklam girmeden şey cüppe amca nokta reklam, meklen bir şey girmiyor. Sohbetin arasına da kendisine de bir şey girmiyor. Yani çünkü YouTubelar Biraz tabii bizim kontrolümüz dışında şeyler oluyor, YouTube'a yayılsın e, şey diye, aleme diye. YouTube'la tabii mecburen şey yapıyoruz, hizmet fazla yayılsın diye. Oralarla beraber bir şeyler yapılıyor ama oraya o, şey oluyor, hissedar olunuyor yani neyse, üye olunmamız icap ediyor. Orada biraz kontrolsüz işler oluyor yani. Bazen bana bir şikayetler geliyor ama benim elimde bir şey yok yani. Biz oradaki reklamı biz seçmiyoruz, bir şey yapmıyoruz ama işte araya sokuyorlar. Ama Cüper Hamıca.tv öyle işte. değil. Değil mi öyle? Yani. Niye çıksın? Hayır, YouTube'dan girmesin. Cüpamca.tv ile YouTube'dan mı girmesin lan? Kendi şeyine uyu olsa giremiyor mu devamlı? Ha işte yani... Bilmiyorum, bu reklam işleri biraz üzerler oluyor, bana da haberler geliyor ama... E, bakalım buna bir çare düşünelim yani, ben şimdi bilmiyorum arkadaşların dediğine göre... İsteyen de siteden girebilse mesela... Yani şimdi oradaki alışanlar oradan girsinler insanların İnsanların çoğu eli YouTube'a alışmış. Fakat bazı insanlar var, girmek istemiyor YouTube'a. Yani takva insanlar var. Hiçbir kadın görmüyor, erkek görmüyor kadınlardan. Öyle insanlarımız da var yani. Şimdi bunları da mülazah etmemiz lazım. Ben onu konuşayım şimdi. Efendim iki tasnif yapılabilir yani. İsteyen öyle, isteyen öyle. E şimdi, burada bir sohbete girdiğimiz zaman, efendim, e, dersi vaktinde kaçırsak da yani şeyde, ee, televizyonda e, dersi kaçırsak da Oradan takip edebiliriz Böylece neşretmek lazım Gelmek lazım Hiç ders kaçırmamak lazım Hangi kelimede idaretin var belli Abdullah Aleyhi Mübarek Hazretleri Ömrünün sonuna kadar hadis yazdı Rivat yazdı e, Alimen kitaplarını işte kendine, evet. Kendi zaten büyük muhaddis Meşahıhtan Fakat dediler Efendim hala bu kadar zirveye ulaşmışsınız Zamanınızın en büyüsü hissedin Hala yazıyorsunuz yani hadis yazıyorsunuz millete verirten. Buyurdu ki belki hidayetimin olduğu, belki Necat'ımın e, kendisinde bulunduğu yani kurtuluşuma vesile olacak. Kurtuluşuma vesile olacak kelime ve e, konu hala belki e, önüme gelmemiştir. Belki e, böyle yazarken ederken e, geçmiş büyüklerin e, efendim kayda geçirirken ola ki kurtulacağım bir şey bana ee, ...önüme çıkar da ben de onunla kurtululmuyor Koca Abdullah Mübarek, Evliya'nın reisi ya. İmam-ı Azam Efendimiz zamanında yani. Düşün ki, on da dersine katılmış ama... ...çok büyük. O ayarda biri. E bu insan devamlı ilimle uğraşıyor ki. Belki kurtulacağım kelime önüme gelir. E biz daha ne ilmimiz var da... ...ne duymuşuz, ne dinlemişiz, ne kadar hadis duymuşuz, hiçbir şey duymamışız ya. Onun için mutlaka ilim. Ve... Öğrenmek yetmez, yaymak lazım, neşretmek lazım. Sonra böyle eden salihen, e, salih amel sahibi bir çocuk bırakırsa arkasında terakev, onu terk ederse yani o çocuk da e, babasının amelinden sayılıyor. Çünkü e, Nuh Aleyhisselam'a oğlu için, oğlunun kurtulması için dua edince kafir oğlu için Mevlâne burdun innev amelun, hayır salih. O e, salih işler yapmayan kötü bir ameldir. Yani çocuk babanın amelidir. Çünkü babanın icraatı, babanın fiiliyatı ne olmuştur? Efendim yani annesiyle birleşmesi neticesinde babanın ameli neticesinde e, meydana gelmiştir. Yani varlığında yaratan allah Teala ise de babasını sebep kılmıştır. Baba çocuğun varlığında sebeptir. Sebep olduğu için efendim o e, öyle bir çocuk terk ettiği zaman gerisini arkasına e, o da ona dua ederse, istiğfar ederse, Ya Rab babamın günahlarını affet derse, zaten namaz kılarsa, namaz kılarsa çocuklarımız, biz hayattayken ve öldükten sonra da şöyle ne diyecekler? Rabbena gfirli ve limalideyye. E, Rabbena atina okuyorsun. Hiç teşehhütte bu kadar sünnet, meslun, dua var. Yani Çoğunu ezbere bilmiyorsunuz. Ama Rabbena gfirli hemen hemen bütün Müslümanlar biliyorsunuz. Çocukkenden bile size Sıbya mekteplerinde Rabbanatina, Rabbanakfirli öğretilmiş. Allah'tan en önemli dualar öğretilmiş yani. Çünkü büyüdükten sonra siz bir şey öğrenmiyorsunuz daha. Ben hiç ezbere yapamıyorsunuz. Ama Rabbanakfirli vel veal beni affet önce sonra anam babamı affet ee, diye yapılan duada zaten ana baba için istiğfar geliyor. Dolayısıyla ben beş vakit kılıyorum. Işte sünnetleri de kılıyorum. Nafireleri de kılıyorum. Annem vefat etti rahmetullahi aleyha. Şimdi benim anneme devamlı istiğfarım gidiyor. Rabbana gafirli okuyorum ya, devamlı anneme istiğfarım gidiyor. Babam hayattadır Allah. Selamet versin, üstü bana nasip etsin, saati affedersin. Ama hepimizin ölmüşlerimiz var. Bak onlar bizden dua bekliyor, hayır bekliyor. E sen şimdi, anam baban seni doğurmuş, büyütmüş, yaşa getirmiş bilmem ne, ölmüşler gitmişler. Sen de ne namaz var, ne abdest var, bir tane Rabbana gafirli dememişsin, veli valideye dememişsin yani. Ne hayırsız evlatsın, ne vefasız evlatsın. Ana baban hakkında nasıl kurtulacaksın? Onun için çocuklarımızın salih olması için gayret etmek, iyi yetiştirmek inşallah aciz kaldık. Rabbim hayırlısı ailesin, eylesin. Namazsız, e, abdestsiz, zikirsiz, Kur'ansız evde, ocakta bir e, zürriyetimizi terk etmesin. Hepsini salih amellerle mü müzeyyen eylesin. Amin. El <gülüyor> mushafen ya da bir mushaf verrase varis kılarsa hu onu ee, yani ona gayrahu yani bir, bir tane daha mefhul ister ona Başkasını ona varis kılarsa Bu ne demek? Yani Mushaf-ı Şerif Yani Kur'an hayrı Tabi ilim kitapları da buna dahil olur Hatta daha şey olur çünkü neden? Şu anda musaf çok yaykın Eskiden biliyorsunuz insanlar Kur'an-ı Kerim bulamıyorlardı Güzel baskılar bulamıyorlardı Ondan sonra e, tabi e, Kıtlıklar vardı Matbaalar yoktu Kur'an-ı Kerim'i basmakla ilgilenenler yoktu falan. Herkes de desne nenesinden kalma. O da işte yırtık, yıprak falan. Bu saflar olurdu evlerde ya, biz, biz çocukken yani. Şimdi tabii bu son yani 20 sene gibi bir şeydir yani belki de son 10 senedir. E, bilgisayarların da yardımına falan. Böyle... ...hat hatların şeyleri, bilgisayar hatları vesaire. Ondan sonra çok basıldı, çok ucuzladı. Efendim çok dağıtılıyor. Ondan sonra hayırlar var. Ama ilmihal dağıtılmıyor. İtikad dağıtılmıyor. Fıkıh dağıtılmıyor. tadil erken dağıtılmıyor. E şimdi bir adam Kur'an okuyarak dinini öğrenemez ki. Kur'an okumak sevaptır. Her harfine 10 hadsene var. Fakat itikadı bozuk okursa Kur'an ona lanet eder. O zaman ne oldu? İtikatla alakalı kitapların, ehl sünnet alimlerin olacak tabii. ehl sünnet alimlerin itikat kitaplarının neşri Bence bu saftan öne geçer. Çünkü öleden evvel imanı düzeltse sonra Kur'an okusun yani. Nice bozuk itikadlılar Kur'an okuyanlar var. Kur'an onlara helaleti rubbatalil Kur'an ve Kur'an ve'l Kur alim. Kur nice Kur'an okuyanlara Kur'an lanet eder. Niçin? Okuma beni Allah belanı versin diyor. Helalına inanmaz, haramına inanmaz. Hocam şey evvela itikad. Az e sonra namaz kılmaz, namazı doğru kılmaz. Tahdilerken zarar kılmaz. Bu adama namaz mı eder? Allah ve zayate. Bir namaz kılayım dedin ağzına gözüne bulaştırdın. Sen beni zayi ettin, Allah da seni perişan etsin diyor. Bunlar hep hadis-i şeriftir. Tadil erken risalemde ok, okuyup da hazmetmeden ona göre bir namaz kılmadan bir adam dua alabilir mi? Namazın duasına mazara olabilir mi? Hafize Allah kema hafiz tani. Sen beni korudun. Allah da seni muhafaza eylesin. Namazın bu duasını kaç tane namaz kılan alıyor? Namaz kılmayanları. Hiç konuşmuyorum zaten. Kılanlarda bu sorunlar var. Onun için ehli sünnet ve cemaat alimlerinin Tabii ki teferruatla ilgili ne menakıp, kıssalar, hisseler bunları da e, iyi de bunları o kadar demedim bak. Ne dedim? İtikatla ilgili eserler, ilmihal ile ilgili eserler. Bunlar millete farz. İtikat da herkese farz ayın, ilmihal de herkese farz ayın. Kadın, erkek, hasta, sağlam, yaşlı, genç, amir, memur, herkes itikadını ve ilmihalini bilmesi farz. Bu cenaze namazı değil ki biri kılsa öbürü kılmasa olsun. Farz-ı ki bu. Farz-ı O zaman bunların da millete ulaşmasını temin etmek de farz-ı kifayet. Bir, bir kısım insan yaparsa öbüründen düşer. Ama şimdi tabii bunlarda bir matbaa bütçesi oluyor bilmem ne oluyor. Bazı kere dağıtmak isteyenlere ucuz veren kampanyalar yapan oluyor yayın evleri. Fakat mesele o değil. Mesele tabii hali vakti müsait olanlar da bu hayırları yapsınlar yani. Benzinciler de işte ki mescitlere... Efendim bütün gittikleri mescitlere, her gittikleri kütüphanelere, dünyanın neresine gittik kütüphaneye gitsin oraya birer bir sünnet itikadı koysun ya. Sonra ben duyuyorum yani adam diyor ki bir gün diyor, uçağım şey oldu diyor. İşte şeye, camideki diyor ne diyeyim sana e, havaalanının mescidine indim diyor. Rotar oldu diyor. Oo çok da vaktim var diyor. Bir de oradaki bir kitaba baktım diyor. Baktım senin kitabını rastladım diyor. Oradan diyor şunu öğrendim diyor. E şimdi kim koydu o kitabı oraya? O koyanın hayırı sadakayı cariyesi oldu anladım. Adam ölse şimdi belki 10 senedir kitap koymuş adam ölmüş. Kabirde yatıyor. O kitabı o kütüphanede kim gelse okusa kazanıyor yani. Onun için mushaf bırakanlar, şeriat ilimlerinin kitaplarını bırakanlar efendim, yani farz olanları bırakanlar ona göre. Sünnet olanları bırakanlar, da, hayırlı ameller, fa işte faziletli ameller bunlar hepsi hayırdır tabii ki. Ama farza farz muamelesi yapmak lazım tabii. O önceliklidir. Ee, bunların da ev mesciden yahut bir mescid benav, bir mescit binasıya yapsa yani evdeki mescit gibi değil senin evinde bir oda yapsan bura benim mescidim desen bu oraya yani girmiyor çünkü neden senin evindeki mescid hükmidir yani sen oraya her girdiğinde ta'yetül mescid kılman gerekmiyor ondan sonra benim mescit adabına uyman gerekmiyor dünya kelamı konuşmaman gerekmiyor ha edepli olsan edebin sonu yok ama ve lakin orası ee, sen namaz kılma odası gibi yapıyorsun. Tamam mescid niyetiyle de yapsan. Ee, şimdi burası benim de burada bulunduğum hanede bir mescittir burası. 50 metre 60 metrelik bir ben şey. ama... ...karişten e, kapıdan gelen, önüne gelen buraya giremez. Evdir ennâti de. Evin içindedir. Dolayısıyla şimdi burada ben mescid bina ettim şeklinde bunu konuşmuyoruz. Burada hangi mescit Umuma açık mescitler konuşuyoruz. Onun hadis-i şerhse ne buyuruyor? <gülüyor> ben benelillahi mescidyen velev kemef hâsı katâtin. Bir insan e, Allah için yani onun kullarının ibadet yapması için Allah rızası için gösterişsiz bir mescit yapsa velev ki kaya kuşunun yuvası kadar bir kuşun yuvasına bir adam secde bile yapamaz yani. Ama onu küçüklükten kinaya buyuruyor. Bir kuş yuvası kadar da olsa Allah ona cennette bir köşk yapar. Şimdi bir bakarsın adam katır trilyonluk cami yapmış ama gösteriş yapmış, riya yapmış. Üstüne adını yazmış, sağına anasını yazmış, soluna babasını yazmış. Yani bunu da yazarsa Allah rızası olmuyor demek istemiyorum. Ama gösteriş tehlikesi giriyor demek istiyorum. Tehlikesi giriyor. Veya gitmiş ismini yazmamış ama gitmiş orada burada reklamını yapmış. Anlatmış şudur budur falan. Veya hükümet yetkililerine yaranmak için. Yani hükümet yetkililerini cami yapsam sevinirler, memnun olurlar. Onun için hükümette görevli olanlar... İyi insanlar camiyi seviyorlar, Allah onlardan razı olsun. Ama onlara yanaşmak için cami yapmayı e, merdiven haline getirip, esas gayesi efendim e, işlerini yürütmek. Bu, bu niyet fasit bir niyet. Esas gayesi Allah için değil. O adam e, ne dedim sana? 10 bin metrelik, 20 bin dönüm, dönüm 20 dönümlük otur dönüm cami yapsa sıfır alır, azap alır. Ama öbürü Allah için olursa, kuş yuvası kadar bir şey yapsa, cennette Allah ona köşk bina eder. Cennette köşkü olan cehenneme girer mi? Onun için çok önemli. Mescit bina etmek. Ama Allah için bina edilecek. Ve büyüklük şartı yok yani. Ev beyten yahut bir ev yapar, Yolcu için benahu onu bina eder. Bu ne biliyor musunuz? Bu han, han. ki oteller onun yerini alamaz. Niye? Otelde bedava otel yok ki. Bedava otel yok. Ama Osmanlı zamanındaki vakıflarda efendim Sivas'tan Kayseri'ye gidiyorsun. Malatya'ya gidiyorsun. Erzurum'a gidiyorsun. O yollarda hep neler var? İşte kervansaray diyorsun. Efendim e, ne diyorsun? E, yolcuların uğrayacakları. Oralarda da işte bazı kere tabii yönetim bozukluğundan evvelce olmuş olabilir. Atına bakım yapar. işte efendim ona ayrı para alır. Sana bir Yatak serer o da ayrı para alır. Bu aslında böyle değil. Bunu sonradan vakfiyeleri bozanlar çeviriyorlar işe. Ama bir adam bunu ticaret için yaparsa zaten o otelcilik yapmış olur. Otelcilik yapmış olur. Otelden sevap olmaz ki. Adam parasını veriyor. Parası kadar hizmet alıyor. O, o sevap olmaz. Ama yolcuyun e, Uğur e, Han Kervansaray bina eder. Niçin bina eder? Yolcular orada efendim, bedava kalsınlar diye bina eder. Ondan sonra, tabii şu var, belki orayı sonradan yürütmek için masarif var. Masrafları kadar, zarur miktarı bir şey alınır da, geri kalan yatma bedava olur. Anladın mı? Yatma kalkma parası alınmaz. Ama şimdi atına efendim, yem lazım. E, adam da bu yemi devamlı hayır sahibi öldü. Hayır sahibinden sonra oğlu da ilgilenmedi veya oğlu da öldü, seneler geçti. Sahip çıkan yok. O zaman ne oluyor? Orada bir yönetim oluyor. O yönetimde ne yapıyor? Oranın devamı için bazı belki masraflar alabilir. Bu adam ölmüş, hayır sahibinin bu sevabını eksiltmez bu. Çünkü o adam para almak için yapmadı onu. Millet bedava yatsın diye yat. E sonradan yatmak bedava olsa, yani çünkü dam lazım, çatı lazım da. sıcağı var, soğuğu var. E sen oraya giriyorsun, muhafaza oluyorsun. Çölün ortasında, yolun ortasında. Bu büyük bir hayırdır. E onun için Müslümanların faydalanacağı şeyler, ne kadar e, kısımlar söyledi görüyor musun bu i Şerife? Yolcu için bir e, ev binadan, ev yani küçük de olsa bir iki odalık olur veya han olur e, Kervan saray olur ama niçin? E, insanlara hizmet için. Para için değil. Ev nehran yahut bir ırmak ecra onu akıttı. Yani ırmak e, tabii ırmak akıtılmaz da Irmağı e, Allah akıtır Ama senin e, yapacağın nedir? Irmağın yolu tıkanır, önü tıkanır Engel çıkar falan. Ee, burada tabii kuyu da geliyor. Çünkü bazı hadis-i şerifin e, efendim diğer bazı e, rivayetlerinde e, ne buyuruyor? Yani ev nehran hafarahu diyor. Hafarahu da ne anlaşıyor? Kazarsa. Yani ırmak kazmak ne demek biliyorsunuz? Kuyular da ırmaktır. Zemzem kuyusunu bıraksan ırmak olacaktı buyuruyor hadis-i de Le e, rahime Allah ümme İsmail. Le teliket Zemzem. Lekane aynen aynı Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet etsin. Zemzem'in yolunu bıraksaydı da havuz yapmasaydı etrafını büyük bir pınar göze olup ırmak olarak akacaktı. Dünyayı dolaşacaktı. Yani şimdi bazı o kuyulan o kadar suları oluyor ki bıraksan ırmak akar. Yani ırmak atık ne demek? Bir ırmağa da bir ıslahat çalışması yapılır da o ırmağın yani akışı sağlanır, tıkayacak şeyler izal edilir. Bu da tabii hayırdır. Çünkü ırmağın akması gittiği dolaştığı her yerlere fayda veriyor. Oradan sulardan istifade ediliyor, bu alınıyor, abdest alınıyor, araziler sulanıyor, millet mahsul kazanıyor, ürünleri yiyorlar, içiyorlar. Bu büyük bir hayırdır. Ama en büyük kayır nedir? Kuyudur. Yani hele ki Afrika'da bugün kuyu açmaya ne kadar ihtiyaç var? Arkadaşlar işte söylüyorlar, 80 kuyu mu açtık ne kadar anlatıyorlardı bilmiyorum, Haydar'ın sitesinde var. E tabi diğer şeyler de vardır, hayır kurumları da vardır da bu işleri tabi Sade Haydar yapmıyor ama, yani biz onu bildiğimiz için söylüyorum onu. Ee, i̇nsanlar e, anasının, babasının, geçmişinin ruhuna kuyu e, açtırıyorlar. Özellikle suya ulaşılamayan Afrika bölgesinde. Şimdi tabi 30-40 metre inince o da şey oluyor. E, 15-20 sene sonra suyu bitiyor. Çünkü su çok yukarı çıkamıyor. Onun için daha derin inmek lazım 70 metreye, 100 metreye. Onun için de şimdi aletler, cihazlar alındı falan. Ee, onlarla beraber açılacak hem eski kuyular derine inecek hem yeni kuyular derin açılacak anlıyor musun hani ki çok yıllarca sen hayrın devam etsin işte bir insan öldükten sonra aynı sağlığında hayır yapıyormuş gibi defter hamali açık kalsın istiyorsa Allah için kuyu kazacak kuyuya milletin muhtaç olduğu yerde gidip evinin bahçesinde kazmayacaksın evinin bahçe kendi kuyun kendine hayır ondan ne cevap var ...millete lazım olan yerde kuyu açacaksın, tamam mı? Ondan sonra... E, ...başka hader de var, tesbil diyor mesela. E, tesbili ma, sebil diyor, Osmanlı'da sebil. İşte biliyorsunuz e, dolu, e, camilerde camileri bırak, e, meydanlarda Sultanahmet Meydanı'nda, Üsküdar Meydanı'nda sebiller var. Sebil ne demek? Su gayrı, yani herkes gidiyor içiyor, efem kabını dolduruyor, işte ihtiyacını görüyor falan, abdest alır falan. Tabii e abdestlerle çok yaptılar da sebiller özellikle insandan su içmesine uygun. Ya bunlar işte ırmak akıtmanın şeyine giriyor, altına giriyor. Ev sadakaten yahut bir sadaka ihraj mali malından onu çıkarıyor. Fi suhati sağlığın sağlamlığında. Sıhat sağlamlık ve hayati sağlığında. Sağken yetmiyor. Dikkat et burası da çok önemli. Sağlığında ve sıhhatinde. Yani sağken ve sağlamken. Ne demek? Tam ölüme yaklaşmış zaten gidiyorum şimdi bir hayır yapayım derse. Onun da ecri e, olursa da ölmeden evvel yaptığı için ne kadar olmaz? Sağlamken yaptığı kadar olmaz. İşte bu e, sadakalar... Bu hayırlar telhaku ona ulaşacak mı badi Ölümünün ardından e, kendisine e, sevaplara ulaşacak ve defterinde aynen sağ iken biz nasıl yatsı yıkılıyoruz, sabahı kılıyoruz, her yaptığımız amel zikrediyoruz, la ilahe illallah diyoruz, bir fakire sadaka hayır veriyoruz falan. Ne yapıyorsak yazılıyorsa adam kabirde ölmüş yatıyor, <gülüyor> yazılıyor. Öyle müjde var mı yani? Ama bunların başında da. İlim geliyor. Bu hadisi burada niçin aldı İmam-ı Müziri? İlim hayrı, ilmi yaymanın her şeyden eftar olduğuna telanet etmesi veçiyle aldı. Tamam mı? Mü'minez hali amellerinden çok gelen olsa da başta okuttuğu, öğrettiği, yaydığı, neşrettiği ilim gelir. Arkasına bıraktığı hayırlı evladın duası, istifarı gelir. Arkasına bıraktığı mushaf ve kitap hayırları gelir. Yaptığı mescitler gelir. Yolculara bina ettiği hanlar gelir. Efendim, yahut işte hamam da öyle. Yapıyor bir hamam hayrına. Ondan sonra millet yüzlerce sene o hamam, hâlâ Osmanlı'dan kalma hamamlar var. Yüzlerce sene orada insanlar efendim kuş ediyor, yıkanıyor, işte efendim abdest alıyor, temizleniyor falan. Bunlar hayır. Yahut e, kuyu kazdırıyor yahut ırmağı, e, ırmak gibi sular akıttırıyor. Malından e, sadakalar çıkarıyor. Bunlar insana mutlaka kavuşacaktır buyuruyor sallallahu Teala Aleyhi ve sellem. Ama Ecri sevabı en fazla hangisidir? Ee, sağlığında zaten yapa, yapabilir bunu da. Sağlamken yapmasıdır. Çünkü artık dünyadan ümidi kesti. Öyle ağır hastalığa tutuldu. Yani doktorlar bazı kere, üç ay kalmış, altı ay kalmış. Bilmezler ama işte neyse öyle bir... Yani adamı ümitsizleştiriyorlar. E bu sefer de adam da diyor ki madem ben bir hayırlar yapayım falan. Nasılsa bu paradan daha faydalanamayacağım. E bunun ecri düşük oluyor. Çünkü ne buyuruyor? E Ey azam acı olan... Sadakanın hangisinin sevabı daha fazla olur? Ya Resulallah de, diyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Entes satteka ente. Sahihun şahihun te'mel vina ve tekşel fakr. Sen ne zaman sadaka verirsen daha fazla sevap olur biliyor musun? Bu hayırları ne zaman yaparsan daha fazla ecir kazanırsın. Sağlamken. İkincisi dünyaya düşkünken. Daha hırsın var iken ve cimriyken, cimriykenin herkesin bir cimriliği var. Her insanın bir cimriliği var. Her şeyini veriyor musun? Yani vermek istemiyorken, insan ne zaman vermek istemez? O maldan yararlanırım beklentisindeyken. E zaten ben bundan bu yararlanamam durumuna gelince de zaten. Kimin olursa olsun kaldı yani iş. Ondan sonra efendim zenginlik umut ederken, daha zenginleşirim iken. Fakirlikten korkarken öyle ya yaşarsam 10 sene 20 sene daha bu paraları şimdi dağıtırsam yarın aç kalırsam. Yani çoluk çocuğum da var. Ha sen bu durumdayken verebiliyor musun? Eczi sevabı e, en fazla budur. E, yoksa e, yani artık son nefese yaklaşmışken efendim şu şu vakfın olsun şu malım şu derneğin olsun şu e, efendim birikimlerim şu fakirlere kalsın falan. Hadis-i Şerif'te, yani zaten falan canavarın oldu yani. Sen artık tasarruf etme yetkin de yok. Çünkü öyle bir durumda oluyor ki insan vasiyet de yapıyor, varisler vasiyeti de uygulanmıyor. <gülüyor> Çünkü adamın ayağa kalkıp icra edecek, imza atacak mecali yoktur. O zaman varisler de ne diyor? Hadi git işine be diyor. Sen de diyor. Konuşuyorsun, konuşuyorsun. adım mı ne ettin diyor. Canavriyle diyor. Git. Sen ölmene bak diyor. Biz arkadan yemeğe bakarız diyor yani. Çünkü sağlığında sağlamken e, hayırlarını yapmayanların arkadan çoluk çocuklarının onlar adına hayır yaptıkları çok az görülmüştür. Yaptılarsa da bıraktıklarının çok azından yapmışlardır yani. He gidi insan. Ahiret ebediyse sonsuz hayatta da yemek içmek her türlü nimet lazım ise 50-60 senelik hayatımız için şu kadar yaptığımız yatırıma karşı sonsuz hayat için ne kadar hayır hasenat takdim etmemiz lazım. وَمَا تُقَدِّمُوا لِيَا min مِنْ خَيْرٍ تَجِدُّهُ عِنْدَ اللّٰهِ وَخَيْرًا وَاَعْضَمَا اَجْرًا Kendiniz için diyor ya, yaptığınız hayırlar kendiniz için. ilim hayrı, kitap hayrı, mescit hayrı, hastane hayrı... Bunlar da hayır şimdi, hastanede de bu kadar insan tedavi oluyor. Ama işte, hastane yapıyorsun ondan sonra... <gülüyor> efendim, gelen işletenler para alıyor, la milletten falan falan E tabi o yapan adam... Vakfettiği için, para almadığı için o hayrını alıyor sevabına. Sonra da yönetimlerde bazı orayı yürütmek için, geçindirmek için hani. Onun için Osmanlı şöyle yapıyordu. Esas vakıf sistemi şudur. Vakıf sisteminde cami yapıyor. Caminin altına, mesela İsmail öyledir Veya etrafına efendim ne yapıyor? Dükkanlar yapıyor. İşte ...belki de kapalı çarşı, Nur vakıftır yani misal. Orada dükkanlar var. Niye öyle yapıyor? Çünkü caminin... E, ...kayyimi, hizmetçisi, temizleyicisi, imamı ı ve vesairesi... için başkaları ne yapmasın? Para toplamasın. Başkalarının parası geçmesin. Kendi o dükkanları da oraya vakf ediyor. Dükkanlara tabii... ...insanlar ticaret için tutuyorlar, kiralıyorlar. O kira satmaz da satılmıyor çünkü devam etmesi lazım. O kiraları e, kim alıyor? O vakıf, o dernek alıyor. ...o kiralarla da oran hizmetini görüyor. Bu sefer ne olmuyor? Efendim kimseden para toplanmıyor. Şimdi böyle Osmanlı bu kafadaydı. Onun için Osmanlı'daki hayırlar mesela... ...sen tekke yapıyor, hanka yapıyor. O da çok büyük bir imam sindi söylüyor. Tekke yapmak, kanka yapmak, dergah yapmak. Tabii şimdi e, bunların artık e, modern versiyonu diyelim kavurcasıyla... ...işte dernekler falan oluyor yani. Eskiden ribat deniyordu. Medine de Erzurum'da batı, şuru batı, buru Yani Osmanlı'dan kalma isim. Ama tabii şimdi binalar da yeni de. Buralar, e, buraları yönetmek için ayrıca nefkaf yapıyorlar. Bu çok önemli. Yani sen şimdi burada ke kervansaray yaptın ama adam içinin masrafını yönetemedin. Gelen yolcudan para istiyor. Atının yemine para, tımarlanması para, yatması para, kalkması para. Han parasızdır. Efendim nazıları ya, han parası almayız. ya gel biz de ol. E şimdi han parası alıyorlardı demek. E şimdi han parası Almaması için o hanı yapan Ne yapacak abi? E şimdi kardeşim Çölün ortasında Han yapmış geçene gidene Orada tüken yapsa kim işledir? Cık, ya öyle yapmıyor ki ya Gidiyor tokatın merkezinde de Bir tane bedesten yapıyor Bir tane e, Çarşı yapıyor O çarşını da vakfediyor Diyor ki bu çarşının kira gelirleri şu camiye veya diyor ki şu kervansarayın masarifine o zaman oradan gelen gelirle buraya karcanınca gelende ne yatak parası alınıyor ne ham parası ne yem parası atına. Anladın mı şimdi? Esas vakıf müessesesi bulur. Yoksa şimdi hastane yapıyorsun o hastaneyi işletecek ayrı dükkanlar müdkanlar da yapsan o dükkanlar gelir getiren dükkanlar, o hastaneye şey yapsan hastalardan mümkün mertebe para alınmasa fakir fukara hastanesi dense mesela. Hiç öyle hastane şimdi duymadım. Yok yani. Illaki her hastanede bir ücret alınıyor. Hepten fakir yoksul. Hiç. E tabii şimdi yeni düzende. Sigorta sistemi geldi. Bir şeyler geldi. Şimdi. Sosyal şeyler. Ama Osmanlı bunları çok evvelden çözmüş. Hem de sıfır yani masrafla. Adamdan hiçbir kuruş alınmıyor. Fakirden. Yolcudan bir kuruş alınmaması için de tedbirini hazırlamış yani. Bu böyle olur. Vakıf böyle olur. Ya işte, Ne olacak? Cami yaptın gittin. E cami yaptın bunun masarifini kim karşılayacak? E, efendim veyahut da işte medrese yaptın. İşte çok hayırdır, sevaptır ama sen o medreseye bir de gelir getiren yer yapıp da o gelirin de oraya bırakırsan orada vazife yapan hafız efendiler, hoca efendiler ne yapmazlar? kimseden yardım istemeye muhtaç olmazlar. Hey gidi kafa İslamiyet. İslamiyet neler öğretiyor? Maneviü'r-raddiillahu Teala ikinci hadis rivimizde kalkala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainat efendisi buyuruyorlar. Bu zaten benim devamlı okuduğum hadis İmamet ibn Adem'e Adem oğlu öldüğü zaman inkata ameli ameli kesilir. Yani daha zikredemez ki yatsıyı kıl. Şimdi akşamdan sonra olsa yatsı, yatsı da ameli kesildi. Sabah namazına çıkamaz. Kılamaz. E onlar yazılmaz ki bir de yapamaz ki. İlla min selas. Üç şey selas ettin, Üç şeyden kesilmez diyor. İlla min selas da var. Efendim, üç şeyden devam eder. Bu da sadakatin, cariyetin. Hayrı devam eden sadaka. E demin yedi, sekiz tane saydın. Burada üç diyor. E anlamıyor musun kardeşim? Sadakayı cariye diyor. Hayrı devam eden sadakalar sadaka cariyeye ne giriyor? Musaf bıraktın giriyor Neşrettiğin ilim giriyor Zaten ilim burada ayrıca bir maddede var Ondan sonra kuyu kazdın devam ediyor Hastane yaptı e Onların hepsi sadakayı cariye ne demek? Bir hayır senin ölümünden sonra Devam edip de ondan hala istifade ediliyorsa Oradan su içiliyorsa O Kur'an okunuyorsa efendim, O kuyudan su çekiliyorsa Anladın mı? O senin bıraktığın misafir evinde kalınıyorsa kayrın devam ediyor. Sadakayı cari hepsini içine alıyor. İkincisi ev ilm-i ün Kendisinden faydalanılan ilim. Faydalanılan ilim ne demek? Talebe okutuyorsun. Okuttuğun talebe vaz ediyor. Millete namaza başlatıyor. Cikrettiriyor. Veya okuttuğun talebe başka talebeler okutuyor. Şimdi Resulü önce beni okuttu mübarek adam. Çilemi de çekti biraz. Ama şimdi bak ben bir hayır yapıyorsam millete, bu kadar insanlar namaza başlatıyorsam, zinadan içkiden kurtarıyorsam, on binlerle yüz binlerle belki kırk senedir yaptığımız işlerde insanlar fayda verdiysem ben, ya bunu siz söylüyorsunuz, ben söylemiyorum. Ben her gün insanlar içindeyim. Siz söylüyorsunuz. Dün yine e, Afyon'daydım. E, birkaç medreselere ziyaret ettim. Hepsi Geldi hocaları geliyor yani. Ben senin bir sohbetinden dönüş yaptım. Ben senin e, zel, zel sohbetinden dönüş yaptım. Ben şurada geldim bir kere dinledim. Geldim müste medreseye bak. Şimdi olmuş orada hoca. E ne oldu? Faydalanılan ilim. E şimdi hepsiden toplasan Rasul Hoca'ya gidiyor mu? E gidiyor. E, hepimizin gayrı Efendi Hazretleri'ne gidiyor mu? Rasul Hoca'sı da dahil. E gidiyor. Çünkü neden? Bu bir e, hayır şirketidir. Manevi ortaklık ve hissedir bu. Madem o sebep oldu insanların hidayetine hepimizin Tabraso hocanın cevhen dikti müsahabende esas koyacağız da tarikat intisabı olarak efendiye bağlı ilim olarak da tabii mutlaka istifade etmiştir. E bu hayır tükenmez. İlim gayrı da arkadan kalır. Şimdi benim de bu şeye çok seviniyorum. Yani televizyonlardaki kayıtların kalıcı olmasına, arşivlerin var olmasına. Evvelce kasetler falan bayağı da kayboluyordu da kasetin bile biliyorsunuz e, ...şeyleri çabuk bozuluyor birkaç seneler sonra. Dönmüyor, etmiyor, gitmiyor. Şeyler bile... E, ...20 sene evvel bu CD işleri başladığında... ...o zaman bile koruyamadık CD'ler Bazı CD'ler durdukları yerde bozuldular. Yani eski CD'ler. Tabii şimdi bozulmaması için tedbirler... ...işte hard diskler, tarabaytlar, white'lar, might'lar... ...çıkmış. Buna çok seviniyorum. Niye buna çok seviniyorum? Bu şey... E, ...bizim sohbetlerimizin... ...kalıcı olmasını... E bizden sonra gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacaktır ki zaten dünyanın ömrü birkaç yüz sene daha ya var ya yok. İnşallah mahşer sabahına kadar bu hayrımız devam edecektir. İnsanlar dinleyecektir, dinletecektir. Çünkü faydalı ilimler de varsa bakma sen insanlar da işten anlıyor yani. Efendim, kaba tabirle maldan anlıyor diyelim. Yani insanlar... Çünkü bu insanlar kimin ilim verdiğini anlıyor. Bazısı da konuşuyor. 3 saat dur dur dur dur. Tamam be kardeşim. Bazı da kardeşim, bazında kürsüyle işgal ediyor. Mihraftan da konuşuyor. Fakat şovdan başka bir şey geçmiyor. Ya bir ayet yok, bir hadis yoksa, e, efendim, etiği ne olursa olsun e, insanlar bundan fayda alamaz. Ayet ve hadis çok olacak kardeşim. Bilim böyle olur. Helal haram söylenecek yani. Teddiye yapılacak. İnsanlar sapık insanlardan kurtarılacak, korunacak. Başka türlü faydalı ilim olmaz ki. Ya ben senden hikaye dinlemek için senin sohbetine gelemem ki yani. Veyahut ben açıyorum kaç saatimi senin sohbetine veriyorum. Anca hikaye anlatıyorsan bundan bana çok fayda yok. Neden? E ben harama hala devam ediyorum. Namazdaki o yanlışımı hala sürdürüyorum. Abdestteki o sünneti daha bilmiyorum. E nasıl olacak ki o zaman? Faydalanılan ilim olmuyor. Ev, fayda e faydalanılan ilim tabii şeye de görür. Yani kitap yazmada da görür. Sindi Hazretleri ev tasneifin diyor. Yani sadece sohbetle, okutmakla değil, kitap yazmak için mesela bazı alimler vaaz sohbet etmemişler. Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri gibi. Ama öyle kitaplar bırakmışlar ki. Yani misli şu anda yazılamıyor. Yazılamıyor, <gülüyor> tahsiye edeceğim diye çıkanlar da kitabı anlamaktan aciz yani. Ömer Nasuhi Efendi'nin yazdığını anlamaktan aciz adamlar da tahsiye kalkmışlar, neyse. Şimdi onun caiz değil deneyen, caiz yazmışlar. E demek ki herkes vaz edemez. Yani hatiplik de ayrı bir şey. E, hatipliği olur, ilmi yok. O zaman da demin dediğim gibi bir hikaye anlatacak. Onun için ilim ya talebe okutmak, sohbet etmek, şeriat ilimlerini beyan etmekle olur. E, faydalı ilim ya da kitap tasnif etmekle olur. Tasnif ve tehlifin çok faydası var. Biz şu anda e, geçmiş alimlerimizin çoğuna kavuşamadık. Ne çoğuna yani? 1400'ün edir hangi alime kavuşuyoruz? 3-5 tane alime kavuşmuşuz. Onların neyine kavuşuyoruz? Kitaplarına kavuşuyor. Şimdi imamıraf bazen mektubat olmasa hiçbir ilmine ulaşamayacaktık görüyor musun? O mektupları mübarek gelilen yazmış işte bak sonra kitap yapanlardan da Allah razı olsun cemetmişler tabi onun emriyle cemetmişler de. Şimdi bu kadar eser yüz binler milyonlarca belki eser ne belkisi yani kaç milyon eser var çoğu da yazma çoğu da kayıp da bunlar hep alimlerin yazmaları sebebiyle bize kadar ulaştığı kitap yazmanın çok önemi var. E, bu da ne, neye bağlı? E, sen de alıp okursan Okumazsan da Sen ondan faydalanamadıktan sonra Alim kitap yazmış Sana ne Benim paramdan sana ne Sana verirsem faydası var e, sen, Ben de sana Para versem bir günde yersin Eser veriyorum Eser verince Ölene kadar Faydalanırsın istifade edersin Kardeşim sen niye faydalanmıyorsun Evvel edin salih Ya da arkasında bir hayırlı evlat bırakır O hayırlı evlat da ona ne yapar Dua eder yani istiğfar eder. Babamı affet, anamı affetler. Ya Rabbi onlar beni dünyaya getirdiler. Bu hayırları onlar ortak etler. Ondan da fayda görürler. Bu hadis-i şerif de Müslim rivayet etmiştir. Vani bi Katade radıyallahu teâlâ Ebû Katade hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifte "Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme: "Hayru mâ yukhlifu'r <gülüyor> racul min Bir kişi ardına bıraktığı şeylerin en hayırlısı üçtür. Yani insan arkasına çok şey bırakır tabi. Mal bırakır, mülk bırakır, ev bırakır, ocak, at bırakır, ev, her şey bırakır. Altın gibi de bırakır. Ama bıraktıklarından hayır görmez. Ancak üç şeyden hayır görür. Böyle diyor Salihun yed'ule bir hayırlı evlat bırakırsa Allah cümlemize nasip eylesin. Ya, evlatlarımızı salihun salihattan eylesin. O hayırlı evlat ona dua eder. E şimdi ana babasına dua etmeyenden ana babasına bir hayır gitmez. Namaz kılsa dua etmese bile gider. Zaten Rabbenağfirli veli validey okuınca etmiş oluyor. ...namaz kılmayan evlattan ana babaya ne gidecek acaba? Vasadakun tecrî ee, devam eden bir hayır olursa anladın mı? Mescid imarı gibi vakfi vakıflar gibi hastaneler gibi sebiller gibi falan yebluhu ee, ecra onun da sevabı ona ölümünden sonra ulaşır ve ilmun bir ilim ki yu'melu bi minban onun ardından o ilimle amel edilirse yani amel edilirse çünkü kitap yazdığın zaman o kitapta okuyanlar amel ettikçe bak şimdi İhya Ulumuddin'deki şeylerle amel ediyoruz. Kutul ve Bu Talib-i Mekki'nin ta 1200 sene, 1100 1200 senelik eserler elimizde var. Yani 1200 senelik bile eserler var yazmalardan basılanlar var. Şimdi bütün bunlar 1300 bile var. Yani ilk yüzden bile eser gelenler var. Şimdi bunlarla amel ediliyor. Bata ama 1300 senedir, 1200 senedir, 900 senedir, 800 senedir sevabı gidiyor adama ya. Neden? E, kitabın hala elimizde kitapları. Bizden de öğrenecektik o ilimleri. Onun için e, Ecri onlara ulaşır diyor. E, bu usta yani tabii ki kitabı yazmak çok önemli ama yazılan kitabı neşretmek, yaymak, dağıtmak... Hayrına kitap efendim dağıtmak medreselere kütüphanelere juralara buralara faydalı ilimleri biriler ulaşsın o kitaba alıp orada okuyamıyorlar bulamıyorlar bu çok büyük bir hayırdır ama insanlar bundan gafildirler. Hiç bu hayrı yapan adamlar çok az gördüm. Birkaç tane uyanık rastladım böyle. Her yere dağıtıyorlar. Ama işte kazanıyorlar. Çünkü o kitaplar böyle dildikçe onu e, kitabı ben yazmadım. Yazma hat ama yazan adam da oraya ulaşamazdı işte. Aracılık vesileler için maksatlar hükmü vardır. Devamlı ee, onu söylüyoruz Şimdi burada kalabiliriz inşallah Önceki derste e, Bugün 3 hadis-i şerif okumuş olduk size Arada da bazı şeyler okuduk tabii ahet hadis-i şerifler allah Teala ne buyuruyor Kendiniz için ne hayır takdim ederseniz Ölmeden evvel sağlığınızda yapar da Gönderirseniz arkaya da bırakırsanız Tecidû indellâhi Ve hayran a'zamecra Siz onları çok hayırlı bulacaksınız ecl sevabı en büyük şeyler Olarak bulacaksınız Yarın ahirette aranacaksınız. E, derecenizi yükseltecek bir amelin var mıydı? Mizan'da sevap günah tartılırken ne kadar heyecanla can boğazınıza gelecek böyle efendim ne taraf ağır basacak diye ne heyecanlar çekeceksiniz? Dünyadaki okul imtihanına mı benzer? Memur imtihanına mı benzer? Dünyadaki hiçbir heyecan o heyecana benzemez. Çünkü sol tarafın bir ağırlık gelmesiyle bu seçim sonucuna mı benzer? Başkanlık sisteminin seçimine mi benzer? Milletvekilliğine mi benzer? Kaybetersen başbakan olamazsın. En sonunda cehenneme girmiyorsun ya. Ama burada bir puanla cehenneme giriyorsun. Mizanda konacak salih amel lazım. Hasenat lazım. Bu hasenatı ne zaman yaparsan Sağlığında yaparsın. Ölümünden sonra devam eder mi? İşte edenleri saydık. Sağlığında bunları yaparsan takdim edersin. Takdim ne demek? Sen gitmeden ahirete gönderiyorsun. Bu sefer ne oluyor? Sen öldükten sonra da defterin açık kalıyor. Ya defteri am amali açık olup da mahşer sabahına kadar hayrı devam eden bir insan cehenneme girer mi yani sizce? Mizanı dolduru taşırır be hasenat ile. Onun için ne olur ne olur ne olur. Başta ilim. Okumak okutmak yazmak ve ilimleri şu anda da tabii e, sohbetlerin neşredilmesi de bu da bir yeni çıktı. Yani 1400 senedir o yani bu konuyu yapamazdık. 15-20 senedir çıktı bu. Çünkü adamın nereden çekeceksin, edeceksin videoyu, sohbete alacağın, aldın hadi, ata nasıl atacaksın, kasete dolduracaksın da kasete adama vereceksin de zor işlerdi bunlar. Şimdi tık gidiyor bütün vazı adama gitti. Sanki vazı sen yaptın. E bunu da yapmıyorsan, bu kadar bir hayrı da yapmıyorsan biz bu siteleri kurduk bedava para istemiyoruz. Allah için yaymıyorsan, yani kendi e, hayrına çalışmıyorsun. Kendi karını istemiyorsun demek ki. Kendi karını istemeyene de akıllı demezler. Kusura bakma. Dünya kafan çalışıyorsa da ahiret aklın sıfır. Eksi bilmem kaç. Çünkü ahirette karın olacak. Dünyada karın olacak işi bir tuşlan yapmaz mısın? Ebedi ahiretini kazanacaksın. Ölümünden sonra e, sevaplarını devam ettireceksin. Sen bir tuşlan yapmıyorsun. Mutlaka sohbetleri dinleyin, dinletin, insanlara aktarın. Bu vesileye dua ediyoruz. Eskişehir sohbetine çok, e, yani hakikaten belki beş fazla dediler. şu alt kat görünmüyor. Kadınlar erkeklerden fazlaydı. O kadar insanlarla toplandık, dualar ettik. Ama sonra Cuma sabahı 14 seycelerde Afrin operasyonu için dualar ettik. Yani hemen hemen hiçbir kimseden şunları okuyun, dua yapın daha ilanı yokken ben yaptım. İnsanları da topladık, yaptık. Sonra elhamdülillah diyanette yani bu fetih surelerini falan dualar bir şeyler 90 bin camide dediler. Bununla da memnun olduk. Ancak Yasin Şerif okunması lazım. Yani diyanette tabii e, yetkilileri de bundan haberdardır. Yasin, Yasin ne niyetle okursan o olur. Yani askerin muhafazası için 313 atel kürse Askerimizin korunması için 313 atel kürse Bu çok önemli. Zaten insanlar çoğu hafı tanayı yüzüne bile okuyamaz yani. 13. Askerimize fetih nasip olması için Fatiha. 313 Fatiha. En mühimi bu PKK, PYD'nin ve bunun arkasında desteği olan Yahudinin, Amerikanın vesairenin işte artık baksana İran da açıklama yaptı bugün. Kaşınmadan durmaz. Çabuk operasyonu durdurun. Niye durduruyoruz ya? Burada PKK teröristleri, PYD teröristleri Memlekete havan topu atıp duruyorlar. Bak Hatay'da adamı öldürdüler. Kaç kişi? 47 kişi bugün yaralı var. Efendim şimdi TETAŞ'a attılar. E, TETAŞ'ta bir tane şehitimiz var. Efendim sen ne oluyorsun ya? PKK savunucu musun musun? Şu İran'ı görüyorsun İran. Hiç durur mu? Neden işte Suriye'deki Nusayri rejimine de dokunulur mu acaba? Türk askeri girerse işte efendim Suriye'nin bütünü Biz Suriye'yi bölmemi mi girdik ya? Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Biz Suriye bölünse istemeyiz ki. Niye bölünecek? Yeter ki ehli sünnet insanlar gelsin. vatanını milletini seven. Suriye'deki yönetimle halkına zulmetmeyen yönetim gelsin. Tabii ki Suriye tek parça olsun. Tek te parça olsun. Suriye'nin bölünmesi bizim işimize gelir mi? Irak'ın de gelmez. Hepsinin toprak bütünlüğünden yanayız. Ama biz burada girmişik teröristlerle uğraşıyoruz. Amerika Rusya bir şey demiyor. Yani Amerika tabii zorundan diyemiyor, diyemiyor. İran kalkmış oradan çabuk durdurun. Hele git ya. Seninle falan durduracağız. Siz iş yiyin usahililer. İşiniz gücünüz ehli sünnet Müslümanlar. Efendim, Özgür Suriye ordusu da ehli sünnet ya tabii. Özgür sene ehli sünnet ne yapamasın? Kıpırdanamazsın yani. Siz hele istediğiniz yerde efendim PKK'yı destekleyin, PD'yi destekleyin. İşinize geldi mi her türlü arkadan desteği verin. Türkiye'ye zarar verecek, Türkiye'yi yıpratacak unsurları hep İran yani. Doğruyu konuşalım. Teröristler İran'da da çok rahat rahat gez, duruyorlar. Hala da duruyorlar ya. Sanki PKK'yı, PD'yi yakalayıp bize mi teslim etti? Onun için. Şia'dan hayır gelmez. Dedim dedim yine diyorum. Bu İran'ın bu açıklaması Türkiye düşmanlığıdır. Ne durdurun diyorsun operasyon? sen? Ne karışıyorsun bize? Bizi sınırımızda. Sana bir sınır değiliz şu an. Seninle ne işimiz var? Oradan konuşuyor ya. Karişten gazel okuyor ya uğra bir şey demez gelip bizim Müslümanla uğraşıyor ya. Onun için çok dua yapalım. Efendim Rabbimiz Celle Şan'u e, şu mübarek saatlerde şu ilim meclislerinde okunan hadis şerifler rahat kerimeler hürmetine ve bütün kardeşlerimiz dualara devam ediyoruz ve edeceğiz. E, diyanette tabi bu usta Yasin Şerif okumaya teşvik etse tavsiye etse o da çok faydalı olacak inşallah. Çünkü onlar daha fazla 90 bin camiye ulaşıyor. E, 90 bin camide Yasin okusa imam e bu niyetle okuyun yani. Zaten imam niye okudun Yasin demezler ya. İmamlar siz okuyun zaten yani. E, namazdan evvel oturun Yasin-i Şerif okuyun. Ordumuzun galip olması için. Sana gelip müftü niye Yasin okudun demez herhalde. Öyle bir şey yok zaten. Askerimize dua edenlere zaten efendim diyanette, hükümette bir duacı olur, destek verir yani. O bakımdan e, Yasin-i Şerif en tesirlisi Yasin-i Şerif'tir. Ne niyetle okunsa o gerçekleşecektir. Ankara'yı bir zaman Rabbim zaferler ihsan eylesin. Ordumuzu mansur muzaffer eylesin, askerimizi galip eylesin. Özgür Suriye unsurlarına da muvaffak eylesin, muhafaza eylesin. Onlardan da şehit oldu. E tabii ki Türkiye için, şimdi Türkiye'ye vefa borçları var. E, Türkiye devleti, e, hükümeti onlara sahip çıktı, muhacirlere sahip çıktı. E, Esed rejimine karşı. Özgür Suriye'de ay, ne yaptılar? İşte efendim canlarını e, da... Bu milletin, vatanının bölünmemesi için onlar da şimdi canlarını veriyorlar. Bak önce onlar giriyorlar. E, dolayısıyla onlar da bizim kardeşlerimiz şu anda tabii bizim ordumuzun emrinde hareket ediyorlar. Bizim askerimiz de zaten 8 kilometre kadar girdi. Şimdi 13-15 köye alındı şu anda. E, böylece ilerlemeler devam ediyor. Rabbim Tebareke ve Teala e, ayaklarını taşa çattırmadan burunlarını kanatmadan... ...bütün teröristleri tarumar ederek bir daha oralara dönemeyecek şekilde... E, kahru perişan ederek ve Amerika'nın verdiği o silahları cephaneleri patlatıp helak ederek hayırla selametle, zaferle, nusretle e, vatanlarına dönmelerini nasip ve müessere eylesin. Amin. Bu dağımızın kabulü ve ordumuzun e, kazanması en yakın zamanda zafere ulaşması niyetiyle El Fatiha.